Muhabbet ve hasretle kavrularak sabırda abidileşen Hazreti Yakup Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın oğlu olan Yakup Aleyhisselam, Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamberdir. Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet edilir. Hazreti Yakup, Iis adlı kardeşiyle ikiz olarak doğmuş ve Iis'ten, Sonra dünyaya geldiği için de kendisine takip eden manasında Yakup denilmiştir. Yakup diğer bir manada Safetullah, Allah'ın saf ve temiz kıldığı kulu demektir. Yakup Aleyhisselam'ın lakabı İsrail'dir. Bu da Allah'ın kulu manasına gelmektedir. Yakup Aleyhisselam'ın neslinden birçok peygamber gelmiştir. Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hazreti Zekeriya, Hazreti Yahya ve Hazreti İsa Aleyhisselam neseben Hazreti Yakub'a bağlıdır. Çünkü babası Hazreti İshak zürriyetinden enbiya ve melikler gelmesi için dua etmiştir. Her nebiye kendine mahsus bir dua verilmiştir ki muhakkak kabul olur. Her peygamber onu dünyadayken yapmış peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse onu kıyamet gününe bırakmıştır. Onunla şefaat-i uzması gerçekleşecektir. Annesi oğlu Yakup'u dayısının yanına gönderdi. Dayısının iki kızı vardı. Büyüğünün ismi Laya, küçüğünün ismi Rahil'di. Yakup aleyhisselam dayısına yedi sene hizmet etti ve onun büyük kızı Laya ile evlendi. Ardından yedi sene daha dayısının hizmetinde bulunarak küçük kızı Rahil de nikahladı. Yakup Aleyhisselam'ın tabi bulunduğu şeratte iki kız kardeşi bir nikah altında bulundurmak caiz. Dayısı kızlarını Yakup'a verirken onlara hizmetçi olmak üzere her birine birer cariye vardı. Birinin adı Zülfe, diğerinin Berheydi. Ayrıca iki cariye de Yakup'a hibe etti. Hazreti Yakup'un layiadan altı, cariyelerden dört, rahilden de iki oğlu oldu. Rahilden uzun bir müddet çocuğu olmamıştı. Rahil, Allah-u Teala'ya etti ve ona Yusuf bahşedildi. Ardından Bünyamin doğdu. Bu doğumunun kırkında Rahil vefat etti. Yakup aleyhisselam, Hz. Yusuf'un doğduğu sene peygamberlikle vazifelendirildi. İnsanları tevhid akidesine davet etmeye başladı. Kendisine Kenan Diyarı ailesinden çok kimse iman etmişti allah Teala ayet-i kerimede şöyle buyurur. Ona, İbrahim'e, İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlar için dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktı. Meryem 49-50 Ey Resulüm! Dinde... İbadette ve Allah'ın emirleri hususunda kuvvet ve basiret sahibi olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup'u da yad etti. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin, salih kimselerdendir. Saat 45-47 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu peygamberlerin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu Kerim, İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu Yusuf'tur. Buhari, Enbiya 19 tefsiri Yusuf aleyhisselam her haliyle kardeşlerinden farklıydı. Daha küçük yaşlarından itibaren babasının büyük bir sevgisine mazhar olmuştu. Zira babası Yakup aleyhisselam, oğlu Yusuf'ta kendisindeki hususiyetleri görmüştü. Bu sebeple ona olan meyli diğer evlatlarından fazlaydı. Onu çok sever, bütün oğlanından aziz tutar ve yanından ayırmazdı. Kainattaki bütün mahlukatın kalbi temahürleri, Müsvet veya menfi istidatlarına göre farklılık arz eder. Ancak egoizm yani varlığın kendini olan mecburiyeti asıldır. Bundan dolayı her varlık kendindekilerle müşterek vasıfları nerede müşahede ederse oraya meyleder. Bu kendini başka birinde tespit ve temaşa etmenin bir neticesidir. Yani aynı cinsten olanlar birbirlerini cezbederler. Her nerede bir sevgi varsa bu sevenin sevilende kendi vasıflarını bulmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim cez ve incizap yani çekmek veya çekilmek için bu beraberlik ve ayniyet şarttır. Nefsani hayat, fasıkları cezbederken, ruhaniyet, sadık ve salihleri, küfür, kafiri, irşat irşada talip olan kimseyi cezbeder. Bu cazibe kanunu, maddede ve manada, hayırda ve şerde bütün ihtişamıyla hükmünü icra eder.